Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hazreti Resul'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz Medine'de 11 yıl sunumlarımızın bugün 49. sunu sunacağız inşallah. Bugünkü sunacağımız konu Medine'nin son günleri. Müslümanların tarihinin en senişli, en buruk dönemine giriyoruz. Muhammed'in hikayesi. Bugüne kadar gelen özleriyle tarihi süslerken son dönemlerini yaşıyordu. Allah'ın insanlar arasından seçtiği her Resulün bir hikayesi var. Allah'ın ayetlerinde bazen uzun, bazen kısa hikayelerinden söz ettiği Resullerin hikayeleri, onların standart, robot insanlar olmadığını gösteriyor. Yani her Resul aynı hikayeye sahip değil. Her birinin farklı hayat hikayeleri var. Tarihe alınan özetlerden giderek, Sünnetullah kapsamında Resullerin hayatını, gözlerimizin önüne getirir, onların hayatlarına girerek yaşarsak karşımıza çok değişik hayat mücadeleleri çıkar. Kimi saraylarda kralken krallığının yıkıldığını, kimi köle olarak satılan ama sonuçta bir kölenin kral olduğu hayat hikayelerini yaşarız. Kimi tekten giderek çoğalırken, kimi çoktan giderek azalmış, kimi hayatını uzun dönemler sürdürürkend, kimi daha genç yaşta öldürülmüştür. Duygusal atmosferlerden, gerçek dışı kusamalardan öte, rasullerin hayat hikayeleri, ayetlerden ve hayatın gerçeklerinden gelerek filmleştirilse karşımıza müthiş bir rasuller dizisi çıkar. Ancak nedense insanlar rasuller veya dilimize farsadan aktarılan peygamberler dizisi filmi koyduklarında gerçeklerden uzak, ütopik insanları karşımıza çıkarır. Halbuki onlar, cahil toplulukların hayallerinde dolaştığı gibi, ellerinde mucizelerle dolaşan insanlar değildi. Aksine, hayatın bütün gerçeklerinde, alın terleriyle, emekleriyle, mücadele ederek, hayatlarını ortaya koyan insanlardı. Toplum içinde hayatını yaşarken, Allah'ın ayetiyle görevlendirilen, Rasullerin hayatı, o andan itibaren yeni bir serüvene girmiştir. Sanki, Eskiye dair seyredilen film kopmuş, yerine yeni bir film başlamıştır. Her Resulün hikayesi, ölümünden sonra sevenleri tarafından yazılmıştır. Hristiyanlar İsa'nın, Yahudiler Süleyman'ın, Musa'nın, Davut'un, Müslümanlar Muhammed'in hikayesini yazdılar. Sevenlerinin yazdığı hikayeler ne yazık ki, Resullerin gerçek hayatı değildir. Sanki her birisi anlaşmışçasına, bütün sevenler, Rasullerini gerçeğiyle kabule yanaşmamışlardır. Tıpkı kafirlerin Rasullere itirazlarında ortaya koydukları aklı, mantığı ortaya koyarak, Rasulleri sevenler de Rasullerini gerçekleriyle, gerçeğiyle görmek istememişlerdir. Hayallerinde ürettikleri kavramlarla Rasulleri anlatmışlardır. Rasulleri sevenlerin yazdığı hayat hikayeleri, fantastik kurgu filmleri gibidir. İnsan gücünün üstünde insanlar, onlara göre rasuller. Hayat şartlarında insanüstü çaba gösteren insanlar, önlerine çıkan engelleri aşan insanlar olarak anlatılır. Rasullerin gerçekleri nedir sorgusunda bazı temel noktaları sayabiliriz. Öncelikle rasuller insandır. Hiçbir şekilde tanrılıktan pay almamışlardır. Yaratıcılıktan tam pay almamışlardır. Rasuller ne tam tanrıdır ne de yarı tanrıdır. Pagan toplumların tanrılarına yakıştırdıkları kavramların hiçbiri Resullerle örtüşmez. Pagan toplumlar tanrılarına saraylar yapar, onlara kadınlar, çocuklar verir. Pagan toplumların tanrıları aynı insanlar gibidir. Aile babası, eşleri, çocukları vardır. Hatta kardeşleri, kuzenleri vardır, akrabaları vardır. Bir bakıma pagan toplumlar kendileri gibi yaşayan tanrısal varlıklar üreterek kendilerini tanrılarlaştırırlar. Paganlara göre tanrılar yeryüzünde yaşayan insanların, hayvanların, hatta dağların, taşların, ağaçların, denizlerin içine girerler. İçlerine girdikleri varlıklarıyla insanlar arasında dolaşırlar. İnsanlarla evlenirler, insanlardan çocuk edinirler. Avrupa, Asya, Ortasya, Afrika Avustralya, Amerika toplumlarının ürettikleri tanrı insan, tanrı-resul ilişkileri, yaratıcı ile yaratılanlar arasındaki ayrımı alt üst eder. Onlara göre yaratıcı varlık kabul edilen tanrı, yarattığı varlıkları kıskanır, insanlarla evlenir, insanlara aşık olur, insanlarla insani duygulardan yansıyan temalarla ilişkiler kurar. Bu varsayımlar bir bakımla tanrılaşmak Tanrılıktan nasibini almak isteyen, kendini yaratılmış bir varlık olarak kabul etmenin sıkıntısını yaşayan insanlara aittir. Onlar duygusal, hayali düşünceleriyle yola çıkarak kendi algılarına göre Tanrılık oluştururlar. Kendilerini Tanrı ile bütünleştirirler. Müslümanların tarihi de ne yazık ki Muhammed'den sonraki dönemlerinde bu sapmalardan, sapkınlıklardan payın almıştır. Tanrılaşmak isteyen insanlar da önce rasullerini tanrılığa ulaştıran fikirler üretmişler, sonra kendilerini Tanrılık'ta ürettikleri fikirlere ortak etmişlerdir. Rasullerin insan olduğu gerçeğini kabul etmeyen kafirler, sizler bizim gibi yer içer, hastalanırsınız. Sizler de bizim gibi ağlar, gülersiniz. Sizler de bizim gibi korkarsınız. Sizler de bizim gibi yaşarsınız. Sizin bizden bir farkınız yok. Eğer gerçekten Rasul iseniz bizden üstünlüklerinizi gösteren işaretler, deliller ortaya koyun. Mantığıyla Rasullere karşı çıkmışlardır. Kafirlerin bu mantığı ne yazık ki Hristiyanlarda, Musevilerde, Müslümanlarda da vardır sonradan. Müslümanların tarihine bir bakın. Müslümanlar Muhammed'in normal bir insan olduğunu kabul etmekten çok uzak fikirlerdedir. Muhammed'i asla normal bir insanlara kabul etmezler. Muhammed'in normal bir insan olduğunu kabul etmekten çok uzak fikirlerdedir ve asla kabul etmezler. Kimi Allah'ı Muhammed'e aşık etmiştir. Kimi bütün varlıkları Allah'ın Muhammed'e olan aşkından dolayı oyalansın diye yarattığını söylemiştir. Kimi ezelden beri Allah ile var olan Muhammed'dir diyerek Muhammed'in yaratılan insan olduğu gerçeğini reddetmiştir. Kimi ayetlerin reddettiği, kafirlerin görmedikleri için Muhammed'e karşı çıktıkları sürekli istedikleri delilleri, işaretleri sonradan mucize kelimesiyle bütünleştirerek Muhammed'in hayatını mucizelerle doldurmuşlardır. Allah'ın gönderdiği ayetler içinde hiçbir şekilde mucize kelimesi geçmezken Müslümanların Resullere atfettikleri mucizeler kültürü dinin temelini oluşturmuştur peygamberliğin, peygamberliklerin temelini oluşturmuştur. Mucizesiz bir peygamber kabul etmek mümkün değildir onlara göre. Neden? Çünkü insan kendisine de olağanüstü nitelikler vermek istiyor. İnsan kendisine olağanüstü nitelikler verirken adına keramet demiştir. Peygamberlerinkine mucize, kendilerinkine keramet demişlerdir. Peygamberlere mucize veremezlerse kendilerine de keramet veremeyeceklerdir. Bu mantık onların kalbinde, aklında yer etmiştir. Kendilerinin kerame sahibi olabilmesi için peygamberlerine mucize atfedecekler, peygamberlerinde mucize sahibi kılacaklardır. Bu Yahudilerde de böyledir, Hristiyanlarda da böyledir, Müslümanlarda da böyledir. İşte bu konuda sanki Müslümanlar, sanki Yahudiler, sanki Hristiyanlar, bizler mucizesiz bir Resul'e asla kabul etmiyoruz demişlerdir. Aynı putperestler gibi, aynı kafirler gibi. Aynı Firavun gibi, aynı Nemrut gibi, aynı Lut kavmi gibi, aynı Muhammed'in kavmi gibi. Halbuki Resullerin hayatında onların sözünü ettiği mucizeylerin hiçbiri onların düşündükleri şekilde gerçekleşmemiştir. Allah ayetlerinde hiçbir şekilde mucizelerden söz etmemiştir. Müslümanların tesirlerinde meallerine geçen mucize kelimeleri Müslümanların uydurmasından başka bir şey değildir. Bugün mucizelerinden en çok söz edilen Musa'nın hikayesinde geçen tüm olaylar hayatın gerçeklerinden ibarettir. Putperestlerin o dönemdeki dillerinde geçerli olan sembolik anlatımlarla ayetler birçok olayı şiirsel bir şekilde topluma anlatmıştır. Şairler yani şuara suresinde diğer surelerde anlatılan bütün olaylar şairleriyle, Ayetlere karşı çıkan putperest topluma, şairlerine onların anlayacağı şekilde harika benzetmelerle ayetler anlatılmıştır. Müthiş semboller kullanılmıştır. Çünkü şairlere hitap edilmiştir. Her dilde var olan semboller, mecazlar o dilin kültüründe insanlara derinliğine bir şeyler anlatırken ne yazık ki, İnsanların bağnazları, sembolleri, mecazları anlamadan farklı yorumlar yaparak yoldan sapıp gitmişlerdir. Ne Musa'nın, ne İsa'nın, ne de Muhammed'in hikayesinde rasullere diğer insanlardan üstünlük verecek herhangi bir farklı olay yoktur. Yani insanların mucize saydıkları hiçbir şey yoktur. Onların hayat hikayeleri, diğer tüm insanların hayat hikayeleri gibi kendine özgü, diğer insanların olağanüstü sayacakları olaylar dizinidir. Tarihte Musa gibi köleyken saraylarda büyük kral olanlar vardır. Yusuf gibi kölelikten krallığa yürüyenler vardır insanlar arasında. İsa, Yahya gibi öldürülen insanlar vardır. Genç, idealist, İnsanlıktan yana olan, İbrahim gibi ülkelerini terk ederek başka yerlerde toplum oluşturanlar vardır. Muhammed gibi sıfırdan bir hareket başlatıp devlet olanlar vardır. İmparatorluk kuranlar vardır. Hayat hikayelerine farklı olan sadece Resuller değildir. İşte üç sözle, almayacaksınız, çalışmayacaksınız, satmayacaksınız İngilizlere diyen ve Hindistan'dan İngilizleri deviren, kovan Mahatma Gandhi'nin hayat hikayesi. Bir mucize gibidir lafın gelişiyle. Üç kelime, almayacaksınız, satmayacaksınız, çalışmayacaksınız İngilizlere. Üç kelime, yüzlerce yıllık İngiliz İmparatorluğu Hindistan'da yıkılıp gitmiştir. Üç sözle. bunu gerçekleştiren Muhatma Gandhi'dir. Uzak Doğu'da Buda'nın hayat hikayesi. Bugün Amerika'daki birçok zenginin hayat hikayesi. Fakirken dünyanın en zengini olan insanlar. Farklılıklarıyla dile getirilirken, onlar insan olmanın dışında tutulmazken, ne yazık ki benzeri hayat hikayeleriyle benzeri hayat hikayelerine sahip olan Resuller, hem tanrılıkla özleştirilmiş, hem de hayatları mucizelerle doldurulmuştur banazlık, cahillik, sünnetullahı kavramamak, Allah'ın ayetlerine göre düşünmemek insanların hayatında din olmuştur. Onlar Allah'ın ayetleriyle düşünme yerine, duygusal anaforlarla, düşünce üreterek sapmaların ana kaynağı olmuşlardır. Elbette Allah'ın seçtiği Resullerin diğer insanlardan farklılıkları vardır. Bu onların gerçeğidir. Bu gerçek, Allah onları seçerek insanlara tebliğini onlar aracılığıyla yapmıştır. Bunun mantığını, Allah meleklerden Resul seçilmeli değil miydi diyen putlaraslara şöyle anlatır. Yeryüzünde yaşayanlar melekler olsaydı elbette onlara meleklerden bir Resul seçerdik. Ama yeryüzünde yaşayan insanlara insanlar arasından Resul seçiyoruz ki biz meleklerin tebliğ ettiğini anlamayız demeyesiniz. İnkarda kendinize bir delil aramayasınız. Şurası muhakkak ki. Her Resul kendilerine ayetler geldiğinden itibaren Müslümanların ilki olmuştur. Her Resul. Onlar insanlar içinden Resullik ile görevlendirilen, Allah'ın ayetlerine inanan ve ayetlere teslim olan ilk Müslümanlardır. Tüm rasuller diğer müminler gibi Allah'ın ayetleriyle hayatlarını yaşamak zorundadırlar. Onlar da ayetlere göre bilgilerini, inançlarını, dünyaya ait görüşlerini oluşturmak zorundadırlar. Allah'ın ayetleriyle bilgilenmek, ayetlere inanmak, düşüncelerini ayetlere göre oluşturmak, yaşamlarını ayetlere göre kurmak zorundadırlar. Diğer insanlar gibi. Fark yok. Aralarında hiçbir fark yok. Bu noktada tek fark. Onlar ayetlere ilk elden ulaşıyorlar. Ayetler onlara vahyediliyor. İlk yerden. Diğer insanlar ikinci el olarak ayetlere ulaşıyor. Arada rasuller var. Ayetler insanlara rasuller tarafından tebliğ ediliyor. Diğer insanlara vahyedilmiyor. Bu noktada rasuller kendilerine ayet getiren elçiye, insanlar ise insanlar arasından seçilen rasule inanmak zorundadırlar. Tam bu noktada ince bir ayrıntı var. Rasullerin inancı levh mahfuzdan ayet getiren elçiye inanmasıdır ve bireyseldir. İnsanların Resul'e inanması ise toplumsaldır. Diğer insanlardan farkı Allah rasullerine ayetlerini ilka eder. İlka tebliğden farklı bir kavramdır. Onun için Allah ilka kelimesini ayrı, tebliğ kelimesini ayrı kullanır. İkisi arasında fark var. Tebliğe ilka demez Allah. İlkaya da tebliğ demez. Ayetleri, ayetlerin anlamını topluma tebliğ edecek Resul'lere Allah ayetleri hem sözel hem anlamıyla ilka eder. Yani Resuller kendilerine ayet vahyedildiğinde ayetleri anlamak için diğer insanlar gibi uğraşmaz. Onlar ayeti aldığı andan itibaren hem anlamıyla hem uygulama biçimiyle ne olduğunun nasıl olduğunun bilincindedir. Resuller biz insanlar gibi değişik kültürleri, bilgileri ele alarak ayetleri anlamaya çalışmazlar. Ayetleri anlamak için akıllarını, muhakemelerini devreye sokmazlar. Resuller bizler gibi onlarca ay, onlarca yıl, Kuran'ı anlama çalışmaları yapmazlar Sadece Muhammed değil bütün rasuller ayetleri anlama kavrama göreviyle değil ila edilen ayetleri anlatma kavratma göreviyle ve yaşatma göreviyle üstlenmişlerdir. İnsanlar ayetleri okuyup farklı noktalarda anladıklarında farklı noktalarda uyguladıklarında onları ayetlerin gerçek anlamına gerçek uygulamasına davet edecek rasullerdir. Rasullerin bu konumu onların risale sıfatından gelir seçilmiş olmasından gelir. Rasuller kendilerine anlamıyla, uygulama biçimiyle gönderilen ayetleri topluma anlatmada, uygulamasını göstermede tek otoritedirler. Halbuki insanlar bu noktada otorite değildir. Nitekim Resul zamanında bazı Müslümanlar bazı ayetleri farklı anlayarak Resule gelip sormuşlardır. Resul da ayetlerle ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Müslümanların Resule gelip anlamadıklarını sormaları Resul'ü otorite görmelerindendir. İnsanlar ayetlerin anlamında uygulamasına farklı noktalarda yorumlara sahip anlayışlarıyla otorite olamazlar. Rasul'den başka kimseye gidip de ayetin gerçek anlamıdır diye kimse sormamıştır Rasul yaşarken. Rasul'den sonraki devirlerde de hiç kimse hiç kimseyi tek otorite kabul etmemiştir. Ayetin anlaşılması buydusunda. Aksine anlayışlarını, uygulamalarını her insan, insanlar otorite olmazken Rasul'e göre ayarlamak zorundadır. Çünkü rasuller ayetlerin anlaşılmasında uygulamalarının nasıl olacağı konusunda tek otoritedirler. Rasullerin gerçeği, rasullerin tanrı olmadığı, ilah olmadığı, tanrılıkla ilahlıkla ilişkileri olmadığı ayetlerin tebliğinde anlatılmasında uygulamalarının gösterilmesine tek otorite olduklardır. Bu özelliklerin dışındaki bütün tavırları, yaşamları, duygulanmaları, hayata bakışları diğer insanlar gibidir. Diğer insanlardan farklı yoktur. Onlar da diğer insanlar gibi yerler, içerler, hastalanırlar, yaralanırlar, öldürülürler. Onların hayatlarında da inişli, çıkışlı hayatlar olabilir. Onların da aile reisi iken kadınlarıyla problemleri, çocuklarıyla problemleri olabilir. Onların da diğer insanlar gibi hayat ilişkilerinde insanlarla problemleri olabilir insanca. Resulleri bu gerçekleriyle kabul etmek imandır, inançtır bu gerçekleriyle. Onları gerçeğinden farklı noktalarda algılamak İslam'dan sapmaktır, ayetlerden sapmaktır. Allah ayetlerinde Resullerin, rasullerinin bütün özelliklerini anlatır. Resullerin insan olduğun, hatalar yapabileceklerini, Tanrılık'la ilgilerinin olmadığını ayetler bize ayrıntılarıyla, örnekleriyle anlatır. Resulün Mekke'deki 12, Medine'deki 11 yıllık yaşamı olan toplam 23 yıllık yaşamı Müslümanlar için önemlidir. Hayatın gerçekleriyle, 20 yıllık yaşam değerlendirildiğinde karşımıza inancıyla bütünleşmiş, hiçbir olağanüstülüğü olmayan bir insan karşımıza çıkar. Onu olağanüstülüğü kılan tek şey Resul oluşudur. Müslüman olarak inançlı, azimli oluşudur, takva sahibi oluşudur. Diğer insanlar arasında da takva sahipleri vardır. Diğer inananlar da vardır. Takva noktasında herkes Allah katında yerini ayrı ayrı bulacaktır. Tebük Seferi'nden sonra gelen Tövbe Suresi, Müslüman toplumu derinliğine analiz etmiştir. Aslında Tövbe Suresi sadece Tebük Seferi'nden sonra gelmedi. Mekke'nin fethinden önce, Mekke'nin fethi sırasında ve Mekke'nin fethinden önceki haç zamanında, Huneyn Savaşı'nın arkasından, Tebük Seferi'nin arkasından gelen ayetler Tövbe Suresi'nde bütün incelikleriyle işlendi. Tövbe suresinin ayetleri geldikçe, Rasul tarafından Müslümanlara okundukça Müslümanlar şaşkınlık içindeydi. Tarih kitaplarında, hadis kitaplarında rivayet edilen haberler, Tövbe suresinin ayetleri okunurken Müslümanların duygularını anlatıyor. Bakınız ne diyorlar? Andolsun ki Tövbe suresinin ayetleri okundukça birbirimizin yüzüne bakamıyorduk. Sanki Mescidi nebeviye üzerimize çöküyordu. Yerin dibine geçiyorduk. Sanki ayetler içimizi dışımıza vuruyordu. Ayetlerin ağırlığı öyle üzerimize çöküyordu ki yerlere kapanıyorduk. Hepimizi bir şaşkınlık alıyordu. Aklımız, kalbimiz yanıyordu. İçimizden yükselen tövbeler arşa yükseliyordu. Bu mihenkte, özetinde anlatılan olaylar bize Tövbe Suresinin kime indiğini anlatıyor. Ey Müslümanlar bilin ki Tövbe Suresinin ayetleri direkt muhatap olarak Müslümanları Müslümanlarım diyenleri alıyor. Ben Müslümanım diyen herkesi için alıyor. Ayetler münafıklardan söz ederken ben Müslümanım diyenler ne yazık ki ayetler münafıklar içindir deyip geçiyor. Şurası muhakkaktır ki bugün Tövbe suresini okuyan bizler bu ayetleri kendimiz için okumadıkça ne Müslümanların ilk haccını, ne Mekke'nin fethini, ne Huneyn'i, ne Tebük seferini anlayamayız. Müslümanların ilk haccı İslam'ın artık Arabistan'a hakim olduğuna, Mekke'nin fethi, barışın Arabistan'a hakimiyetini, Huneyn, Cibrek, kapılan üstünlük taslayan Müslümanların başına gelenleri, Tebük Seferi, dünya ile Allah yolunda, cihat ayrımında tereddüt yaşayanları bize anlatıyor. Bizler ayetlerin anlattığı olaylarda, özetlerde, nerelerdeyiz, nasılız, ayetleri nasıl okuyoruz, Resulün arkadaşlarının ayetler okunurken akıllarının kalplerin yandığı gibi bizim de aklımız, bizim de kalbimiz yanıyor mu? Biz de bu ayetler okunurken tövbe etmek için sıraya giriyor muyuz? Ayetler okunurken bize de yeryüzü dar geliyor mu? İşte Kur'an, işte ayetler, işte Tövbe Suresi. Bugün elimize alalım Kur'an'ı. Arapça bilenler Arapçasıyla, Arapça bilmeyenler kendi dillerinin tercümeleriyle Tövbe Suresini okusun. Eğer dünya başımıza yıkılıyorsa... Eğer aklımız, kalbimiz yanıyorsa, eğer hayatımız gözümüzün önünden geçip hatalarımızla yüzleşiyor, tövbe kapılarını aşındırıyorsak, işte o zaman düzgün okumuş ayetleri anlamışız demektir. Ama her ayetin kelimelerinin ardına düşerek, bu böyleydi, şu öyleydi, diye saatlerce gıdı gıdı yapıyorsak, lafın gelişimiyle inanın ki hiçbir şey anlamamışızdır. Tebük seferinden sonra Bizans yerinden kıpırdayamadı. Şamlar eskisi gibi Tebük bölgesindeki Müslümanları Müslüman olmayanları rahatsız etmedi. İranlardan ses çıkmadı. İslam Arabistan'da hakimiyetini pekiştirdi. Artık Arabistan'daki savaşlar, ayrımcılıklar bitti. Barış Arabistan'a hakim oldu. Tövbe suresinin ilk 40 ayetinde tıp preslere, Müslümanlara yapılan ültimatom yerini buldu. Müslümanların tavırları değişti. Putperestler Medine devletine bağlılıklarıyla barışa, huzura girdiler. Ali bin Ebu Talip, Tövbe suresinin ilk 40 ayetini okuduğunda, Müslümanlar nerede putperest bulursa öldürecek zannedenler yanıldı. Putperestler sanıldığı gibi öldürülmedi. Neredeyse kimsenin burnu kanamadı. Herkes insanlık çerçevesinde İslam'ın belirlediği ilkeler güveninde yerini buldu, yerine oturdu sakin, huzurlu, barış içinde bir yaşama sahip. Muhammed ortada bir tehdit görmeyip sakinliğin bölgeye hakim olduğunu görünce hac hazırlığına başladı. Bunu diyen Müslümanlar Rasul ile birlikte hac yapmak için heyecanlandılar. Rasul ile birlikte hac yapmak için Mekke'ye doğru harekete geçtiler. Yapılacak hac Resul'ün ilk hacı. Müslümanların ise ikinci hacı olacaktı. Mekke'nin dibinde yaşayan Rasul'ün, arkadaşlarının 23 yılda bu kadar az yaptıkları haçı anlamak gerekiyor. Niçin? Özlerini kavramak gerekiyor. Niçin? İslam dininin Rasul'ü neden bir kez haç yapmıştı? Müslümanların niçin Rasul ile birlikteyken sadece iki defa haç yapabilmişlerdi. Bir yıl önce Resul niçin Müslümanlarla hacca gelmemişti? O gün bir yıl önceki haçta Ebu Bekir'i haç emiri Ali bin Ebu Talib'i de gelen Tövbe suresinin ayetlerini okumakla görevlendirilmişti. Bütün bu özleri akılla, duygularla anlamak, yaşamak gerekiyor. Hesap günü aklanıp nasip olur cennete girerlerse Resulleri ile birlikte olacaklar, bugünden Resulün hayatıyla yüzleşmek zorundadırlar. Bunu yapamayan Müslümanların Resulü anlamaları mümkün değil. Bugün toplumda kendini Resul ilan edenler var. Efendim biz Nebi değiliz. Yani bize ayet gelmedi ama biz gelen ayetlerin Resulüyüz diyerek Resul Muhammed'i dışlayanlar ne ayetleri? de İslam anlayamazlar. Çünkü ayetler Resul Muhammed'e ilka edilirken, Resul kelimesinden giderek biz de Resul'üz diyenlere ayetler ilka edilmemiştir. Onlar ilka kelimesinin anlamının dışındadırlar. Allah tarafından seçilmiş ayetleri Tebli'de Resul yani otorite ilan edilmiş değillerdir Allah tarafından. Ama tebliğ ile görevlendirilmiştir her insan gibi, her mümin gibi. Allah, Muhammed'den başka her mümin ayetleri tebliğ ettiği halde hiçbir zaman ayetleri tebliğ eden Müslümanlara Rasul ifadesi kullanmamıştır. Ayetlere bakın. Allah'ın ayetlerinde siz, Rasul zamanında, Muhammed zamanında, Muhammed'den başka ayetleri tebliğ edenler için Allah'ın Rasul ifadesini kullandığını görüyor musunuz? Onlara mümin diyor, onlara Müslüman diyor, ey Müslümanlar diyor, ey Rasuller demiyor. Ey müminler diyor. Ey rasuller demiyor. Ayırıyor Muhammed'i. Ayırıyor tarihte, geçmişte kendisine ilka edilen rasulleri diğerlerinden ayırıyor. Onlar İslam'ı tebliğ ediyor, ayetleri tebliğ ediyor diye onları resul ilan etmiyor. Tebliğ sıfatıyla, tebliğci sıfatıyla değerlendiriyor. Mesela bizzat ikinci akabe sonra Medine'de İslam'ın tebliğine resul tarafından görevlendirilen Musa bin Umeyr bile ayetlerde resul olarak geçmez. Resul olarak bahsedilmez. Aslında bilseler bu nasıl bir densizliktir ki Allah Muhammed'in mümin arkadaşlarına Resul demezken bugün kendisini bilmezler, densizler kendilerini Resul ilan ediyorlar. Andolsun ki yaptıkları bu sınır aşımının hesabını zor vereceklerdir. Onlar ilka ile tebliğ kavramına asla ayıramamışlardır. Resulün hac için Mekke'ye gideceği haberinin coşkusu Arabistan'ı sardı. Dalgalar halinde Müslümanlar yollara düştü. Tarihi rivayetlere göre 124 bin kişi hicretin 11. yılı Mekke'de haç için buluşacaklardı. Bu rakamlar sabit değildir. Arap kültüründe bazı rakamlar çokluk ifade eder. Hani bugün de seçim meydanlarında yapılan mitinglerde, yürüyüşlerde o kadar çok kalabaltı ki ifadesini gerçekleştirebilmek için ne derler? İşte yüz binler vardı. 1 milyon kişi vardı, milyonlar vardı. Gibi ibareler aslında kişilerin sayımı sonucu çıkarılan sayılar değildir. İnsanların kalabalık oluşunu anlatan krakamlardır. 124 bin ifadesi, Arapçada 70 bin, 60 bin ifadeleri o güne göre en kalabalık topluluk olarak ifade edilmiştir. Düşünün o dönemde Arabistan'ın 3 büyük şehri var Mekke, Medine, Taif nüfusları 10 bini geçmiyor. Bütün Arabistan, Yemen, Havaistan Müslümanların gelişiyle Mekke dolup taştı. 10 bin nüfuslu Mekke'nin 100 bin kişiyi aşan insanları kabul etmesi o gün için olağanüstü bir şeydi. Hac sırasındaki ayrıntılara girmeyeceğim. Onu ilerideki haçla ilgili hükümlerde, hükümler bağımında haçla ilgili ayetleri tek tek ele alarak inceleyeceğiz inşallah nasip olursa. Burada o girmeyeceğim. Siyer, yani tarih kitaplarında birçok ayrıntı var. Allah'ın ayetlerinde de birçok ayrıntı var. Tarihe veda hutbesi olarak geçen metin üzerinde duracağım. Hadis ve tarih kaynaklarında veda hutbesi olarak belirtilen metnin tamamının haç sırasında Resulün hutbe olarak irad ettiği konusunda tartışmalar var. Bu konuda hem fikirlik yok. Bir tarihçi Resul'ün hutbesinden zaman içinde parçalar halinde sabeler, yani Resul'ün arkadaşları tarafından rivayet edilen bilgilerin derlenmesi olarak anlatılıyor, ele alınıyor. Böyle değerlendiriyorlar. Yapılan tartışmaları şöyle bir kenara iterek ve da hutbe olarak geçen metne bütünleştirilmiş metne şöyle bir bakalım. Ne var? "Hant Allahı Teala'ya mahsusturur. Ona hamd eder, ondan merhamet diler ve ona tövbe ederiz. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin günahlarından Allah-u Teala'ya sığınırız. Allah-u Teala'nın doğru yola ilettiğini saptıracak, saptırdığını da doğru yola iletecek yoktur. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz, biliyorum. Belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar, bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes ay ise, bu şehriniz nasıl bir mübarek şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da böyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız.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 faiz de, Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın faizidir. Lakin, ana paranız size aittir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Asabın, dikkat ettiniz. Cahiliyeden kanıma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası, Abdülmuttalib'in torunu İlyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan, şu toprağınızda kendisine tapılmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız, bu da onu memnun edecektir. Dinimizi korumak için bunlardan da sakınınız. Bunlardan da sakınınız. Ey insanlar, kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim.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 size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları meşru öf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim ve peygamberinin sünnetidir. Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz.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 zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan köle Allah'ın meleklerinin ve bütün insanların lanetine uğrasın. Cenab-ı Hak bu gibi insanların ne tövbelerini ne de adalet ve şehadetlerini kabul eder. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarsınız. Adem ise topraktandır.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 Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar, ''La ilahe illallah'' deyinceye kadar onlarda cihad etmek üzere emir olun. Onlar, bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? Bu sözlerine dinleyenlerden hep birden şöyle dediler. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihat da bulundunuz diye şahit ederiz dediler. Bunun üzerine Rasul Şaydol ol yarab, şahit ol yarab, şahit ol yarab ya diyerek hutbesini bitirdi. Rivayet edilen bu veda hutbesi metni, ehl Sünnet kaynaklarının verdiği metindir. Derlemeyi ehl Sünnet alimleri yapmıştır. Ana kaynakların hiçbirinde bu metin tamamıyla mevcut değildir. Tarihçiler, hadisçiler böyle der. Kısım kısımdır. Sahabelerden kısım kısım şöyle dedi, şunu da söyledi, bunu da söyledi diye rivayet edilmiştir. Kütüb-i içinde sayılan hadis kitaplarında da bu şekilde rivayetler vardır. Bu nedenle metinde tartışılacak konular vardır bu metin üzerinde. Bunlara şöyle değinebiliriz. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Buradaki cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmış ifadesi ayetlere aykırıdır. Zira cahiliyeden kalma adetlerden ayetlere ters düşmeyenler kaldırılmamıştır. Onlar toplumların kültürleri olarak devam etmiştir. Ama toplumların kültürlerinde ayetlere ters düşenler varsa onlar zaten ayetleri hükmüyle kaldırmıştır. Onun için sözün içindeki bütün ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ifadenin Araplar tarafından yaşadıkları adetleri dinleştirdiklerini düşünüyorum. Veda hutbesine eklenen bu ifade ile yaşadıkları Arap geleneklerinin İslam olduğunun vurgusunun yapıldığı kanaatindeyim. Yani o gün ehl Sünnet uleması bu sözle işte Resulullah bütün cahile adetleri kaldırıldı sözünü ekleyerek adeta şu denmiştir. Arapların kültüründe kalan Rasulullah'tan sonraki bütün o Arab adetleri İslam'ın bir parçasıdır. İslam'ın kendisidir anlayışı el i alimlerince kabul edilmiş olur. Ve zaten bu kabulden dolayı bu sözün bu metnin içerisine sokulduğu kanaatindeyim. Özellikle Müslümanların değişik kültürlere ulaşmasından sonra, Din bir bakıma kültür savaşa haline gelmiştir. Yahudilerin, Rumların, Farsların, Berberlerin, Mısırların, Yemenlerin, Habesistanların, Türklerin, Hintlerin Müslüman olmasından sonra başlayan kültürlere sahip çıkma mücadelesinde işte Yahudiler Müslüman olmuş, bir kültürleri var. Ayetlerin reddetmediği, etmediği. Rumlar Müslüman olmuş, bir kültürleri var. Farslar Müslüman olmuş, Berberler, Mısırlar, Yemenler, Habesler, Türkler, Hintler Müslüman olmuş, ayetlerin ret etmediği kültürler var. Şimdi bütün bu kültürler Arap kültürüne göre değiştirilmesi gerekiyor. Kime göre? ehl sünnete göre. Onun için metne bu ifade ekleniyor. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. E, Arap kültüründe kaldırılmayan adetler varsa hepsi İslam'dır. O zaman ona uyuyacaksınız anlayışı çıkıyor. İşte bu kültür mücadelesinde Arap adetlerinin İslam'ı yaşama konusunda otorite kabul edilmesi bu söze dayandırılıyor. Yani Araplarının geleneklerinden, Rasulün ve arkadaşlarının yaşadıkları cahileden kalma adetler artık dinin kabul ettiği adetlerdir. Diğerleri kaldıralım zaten, manası çıkıyor. Sonradan Müslüman olan her toplum Araplar gibi giyinmek, sakal bırakmak, tıraş olmak, iyi biçmek yaşamak zorundadırlar. Çünkü o reddedilmeyen ve İslam'ın kabul ettiği, kaldırmadığı adetlerdir ve İslam'dır. O zaman sakal İslam'dır, tıraş olmak İslam'dır, giyinmek İslam'dır, yiye içmek İslam'dır ve Araplar gibi yaşamak İslam'dır anlayışı çıkar. Bu anlayış bu sözü dayandırılır. Değilse Müslüman kabul edilmez anlayışı çıkar. Arap gibi giyinmiyorsa, Arap gibi sakal bırakmıyorsa, Arap gibi tıraş olmuyorsa, Arap gibi yiyip içmiyorsa, Arap gibi yaşamıyorsa Müslüman sayılmaz. Kabul edilmez. Anlayışının kapısını açan bu ifade ayetlere aykırı olarak karşımıza çıkıyor. Unutmayın ki her toplumun cahiliyesinden kalma adetleri hangi toplum olursa olsun ayetlere ters düşmüyorsa devam etme hakkına sahiptir. Hiçbir toplumun adetleri İslam değildir ve hiçbir toplumun adetleri diğer topluma üstün değildir. Metindeki diğer parça. Ey insanlar muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız, bu da onu memnun edecektir. Dinimizi korumak için bunlardan da sakınınız. Metindeki muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir ifadesi ayetlere ve gerçeğe aykırıdır. Şeytan, Mekke topraklarına giremez diye bir kaide yoktur ki, bugün Mekke'nin hali ortadadır, geçmişteki hali ortadadır. Ayetlerde şeytan, Allah'tan insanları kandırmak için izin istemiş. Allah şeytana izin vermiştir. Ayetlerde siz Kabe'nin olduğu yer hariç, Mekke hariç diye bir ifade gördünüz mü? Şeytan oraya giremez, orada kandıramaz diye. Böyle bir şey yok. Ancak şeytanın insan üzerinde bir egemenliği yok. Şeytanın insan aklına iradesine hakim olması mümkün değil. Sadece Allah insanın aklına iradesine hakim olur ama Allah da ayetlerinde ne diyor? İmtihan zamanında ben onların aklına iradesine hakim olarak onları ne iman etmeye ne de küfür etmeye zorlamam. Serbest bırakırım. Dilesem zorlayabilirim diyor Allah. Onun için insanlar hürdür. Allah'ı da dinleyeceklerdir, ayetlerini. Şeytan'ı da dinleyeceklerdir. İlişkinden birini seçeceklerdir. Şeytana uyanlar sapmıştır. Allah'a uyanlar hidayete gelmiştir. Şeytan sadece insana vesvese verir. Vesveseleriyle insanı şüpheye düşürür. İnsan sapma eğilimindeyse vesveselerin, şüphelerin peşinden gider. İnsanın inancında sabretmesi, şeytanın vesveselerine doğurduğu şüphelere düşmemesi ise zaten imtihanın ve imanın kendisidir. O nedenle şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir ifadesi kesin hüküm olarak yanlıştır. Ayetlere göre hareket eden Resul'ün böyle bir şeyi söylemesi mümkün görünmemektedir. Öyle geliyor ki Mekke'ye, Kabe'ye kutsallık veren Ehli Sünnet anlayışı, oralarda şeytanın insanı kandıramayacağı inancından böyle bir metni eklediği düşünülebilir. Ama yine de çelişki var. Oraya gidenler şeytanı orada taşlıyorlar. Dikkatini çekiyorum geldi burada diye taşlıyorlar. Şeytan oraya giremeyecekse niye gidip orada taşlıyorsunuz? Gidin o zaman şeytanın olduğu yerde taşlayın mesela.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 Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimselere izniniz olmadıkça evinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerine temin etmenizdir. Ayetin meali durumunda olan bu metinde ehli sünnet alimlerince metne sokulmuş gibidir. Zaten ehli sünnet alimlerinin ayetin tefsirinde veya meallendirilmesinde hafifçe dövüp sakındırmanıza izin verilmiştir ifadesi tartışmalıdır. Ayette geçen darp ifadesinin sadece dövme fiiliyle anlamlandırılması yanlıştır. Darp etme, dövmenin yanında uzakta tutma, baskı uygulama, işi sıkı tutma anlamlarına gelmektedir. Ayette dar kelimesinin değişik anlamlarında mana verirsek, örnekleyelim, dar kelimesi Arapçada çok farklı kelimeler olarak kullanılıyor. Bu manalarla anlam verirsek, ayetler şöyle olur. Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa kendinizden uzaklaştırmanıza izin verilmiştir. Mesela İfk hadisesinde Allah Resulü'nün Ayşe hakkında ayet gelinceye kadar baban evine git dediği gibi tamamıyla uzaklaştırmıştır. Sadece yataktan uzaklaştırma değil, darp etmiştir yani, ötelemiştir. Veya Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa baskı uygulamanıza, yani sözle, sıkı kurallarla baskı uygulamanıza izin verilmiştir. Tehdit yani sözle. Böyle yapmaya devam edersen, bak şu olur, başına şu gelir, ona göre dikkat et gibi bir darp uygulaması, baskı uygulaması söz konusu olabilir. Veya, Üçüncü anlamda, Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa işi sıkı tutarak onların hata yapmasını engellemenize izin verilmiştir. Mesela, giriş çıkışlar kontrol edilir. Onlar işte ne diyor ayet, sizin istemediğiniz, hoşlanmadığınız kimseleri sizin izniniz olmadıkça evinize almamalardır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, diye başlayan sözde, eşi sıkıntarsınız, evi denetim altına alırsınız, gücünüz doğrusunda eşinizin sizden izinsiz hiç kimseyi evinize almasına izin vermezsiniz. Engellersiniz, darbedersiniz yani, sıkıntarsınız gibi ayette anlamlar verilebilir. Nitekim verenlerde olmuştur değişik anlamlar tesirlere baktığınız zaman. İllaki dövmek fiili değildir. Metinde kadınların dövülmesi konusu Eline sünnetin kronik ataerkil düşünce yapısından kaynaklanmıştır. Ne yazık ki gerek Arapların gerekse Arap olmayan toplumların erkek egemen anlayışları 1500 yıllık Müslümanların kültüründe kocalara kadınlarına dövme hakkı tanıyan anlayışların dinselleştirilmesini sağlamıştır. Konuya ilişkin ayetin yanlış değerlendirilmesi bu yönde hadis uydurulmasına kadar gidilmiştir. Ama öbür yandan Resul'ün kadınlarına Davranışları anlatılırken, Resulün kadınlarına sahip çıktığını, onlara asla bir fiske vurmadığından söz ederler. Aynı insanlar, aynı insanlar. İfadelerdeki bu çelişkiler ne yazık ki Müslüman toplumumuzun kültüründe dolaşmaktadır. Allah'ın kadın erkek ayırmadan müminler dediği gerçeğinin yanında Resulün eşitliği bozması asla düşünülemez. Çünkü mümin kadının mümin erkeğe, mümin erkeğin mümin kadına üstünlüğü yoktur. Hac zamanında düşmanlık, baskı, şiddet, adam öldürme yasaktır. Böyle bir zamanda Resul'ün kadınların dövülmesinden söz etmesi sizce normal görülüyor mu? Mümkün mü? Kadın erkek herkes hac ediyor anda. Metindeki diğer bir ifade, Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'inin sünnetidir. Bu ifade. Tehli sünnet alimlerinin şeriatın delilleri konusunda kitap, sünnet, icma, kıyas derken sünnete delil olarak genelde veda hüttesindeki bu metne başvururlar. Sünnet konusu ne dün ne de bugün Müslümanları birleştiren bir kavram olarak oturmuş değildir. Sünnet nedir ne değildir? Bu oturmadı da. Ece sünnet. Genel görüşüyle, ayetlerin anlaşılması, kavranılması ve uygulamasıyla zaten Kur'an'dan başka kaynak yoktur. Allah Kur'an'da hükmünü belirtmiştir. Resul ayetleri hayatında uygulamıştır. Resul'un uygulamalarına yönelik kesinleşmiş deliller, Kur'an'dan ayrı kaynaklar değildir. Yani ayetlerin uygulamasına yönelik kesinleşmiş tarihi bilgiler, ayetlerden ayrı değildir. Veya cümleyi şöyle kuralım, tarihten veya hadislerden kesin olarak Resul bu, Ayeti böyle uyguladığı gibi bir belge gelmişse bu belge Kur'an dışı bir kaynak değildir. Mesela şöyle düşünelim. Resul zamanımızda yaşamış olsaydı örnekleyelim. Her hareketi fotoğraflanacak, videolara çekilecek, hem sesli hem görüntülü olarak videolara çekilecek. Bunların hepsi ayetleri tebliğ edip yaşayan resulün hayatına dair belgeler olacaktı. İleriki tarihlerde metin olarak Kur'an'ı okuyanlar kendilerine göre bir anlayış, uygulayış biçimine ulaştıklarında fotoğraflar, videolar ortaya çıkarılıp bak bu dinin Resulü bu ayeti böyle açıkladı, böyle uyguladı diye belgeler ortaya kullanacak. Ama 1500 yıl öncesinde fotoğraflar, videolar yok. Resulün açıklamaları, uygulamaları dilden dile geliyor, yaşayarak geliyor. İnsanlar Resulün gösterdikleri dini yaşıyor, açıklamaları da dilden dile geliyor. Dilden dile ve yaşanarak gelen bilgilerin kesinliği ne yazık ki sonraki yıllar tartışılmaya başlandı. Kafa karıştıran bu bilgilere bazıları dinin Kur'an dışı kaynağı diye bakıyor. Bu bilgiler hadislerde geçen ve tarihte geçen bu bilgiler dinin kaynağı, Kur'an dışı kaynağı diye bakıyor. Aslında Kur'an dışı kaynağı değil temelde mantık olarak. Kur'an'ı yaşayan insanın hayat hikayesinden aktarılanlardır. O da yüzde yüz doğru değil. İnsanların aklında kalan, sorulduğu zaman söylenilen aktarmalardır aktarılanları bilmek Müslümanlar için önemlidir. Ayrıntılardaki karışıklıklar ayetlerin yönlendirmesiyle çözülebilir. Gelen bilgilerde karışıklıklar olsa da bir Müslüman şöyle söyleyebilir. Mesela Allah zekatı emretti. Allah'ın emrettiği zekatı Resul şu şekilde uyguladı. Allah salatı emretti. Resul emredilen salatı şu şekilde uyguladı. Dolayısıyla şeriatın kaynağı Kur'an'dır. Kur'an'la hüküm verilir. Hükmün uygulamasına delil, Resul'ün uygulaması gösterilebilir. Örnek olarak. Uygulamanın örneği Rasulden alınır. Bu mantıklıdır. Ancak Ehl-i Sünnet böyle yapmamıştır. Ehl-i Sünnet'in görüşü şeriatın kaynağı kitap sünnettir. Dinde hüküm koyucu olarak Allah'ı, Resul'ü birlikte ortaya çıkardığı belirlediği görülmektedir. O nedenle Ehl-i Sünnet'in sonraki dönem alimleri göğüslerini gelerek Resul'ün de İslam adına hüküm koyma yetkisi vardır. Allah'tan başka Resul de helal, haram, fars hükmü koymuştur derler. Hatta daha ileri giderek Allah'ın hükümlerinden bazılarını nessettiğinden yani hükmünü kaldırdığından söz ederler. Buna da en güzel örnek mesela rejim meselesidir. Ayette zina edenlerin cezaları belirtilmişken ehl-i alimleri rejim uygulamasına hükmederek ve rejim uygulamalarını örnek göstererek birkaç tane onu da tam anlamayarak ne demişlerdir? Allah'ın zina hakkındaki hükümleri kaldırılmıştır, rejim uygulanacaktır demişlerdir. Ve bu yetkiyi de Resul'e vermişlerdir onlara göre. Evet, ayetlerde zina hakkında hükümler var ama Resulullah bunları nesretti, hüküm koyucu olarak da rejim uyguladı demişlerdir. Halbuki rejim uygulaması ayrı bir muhakemedir, ayrı bir mantıktır. Tarihin derinliklerinde ayrıntılara sahiptir, nedenleri vardır ve Müslümanlarla hiç ilgisi yok. Eğer enli sünnet ayetleri anlamak, kavramak uygulamasında, Resulün anlayışından, kavrayışından, uygulamalarından örnek almak, Resulün din adına hüküm koyacağına inanmamak ise eğer sünnet... Bakın tekrar ediyorum. Eğer sünnet ayetleri anlamak, kavramak, uygulamasında Rasul'ün anlayışından, kavrayışından, uygulamalarından örnek almak, Rasul'ün din adına hüküm koyacağına inanmamak ise o zaman sünnet anlayışı yerine oturur. Rasul'ün hüküm koyma hakkı yoktur ama ayetleri anlama, kavrama ve uygulamada Rasul örnek alınır. Ama onun hüküm koyma hakkı yoktur. Elbette Müslümanlar Allah'ın da emriyle rasullerini dinleyecekler. Dini rasulden öğrenecekler. Dinin uygulama örneğini rasul bileceklerdir. Rasulünü dinlemeyen kendine göre ayeti anlar, kavrar, hayatına uygular. Yani rasulünü örnek almıyorsa ne yapar? Rasulünü dinlemeyen silen veya bugünkü densizler gibi biz de Rasulüz diye ortaya çıkanlar, ayetleri kendilerine göre anlar, kendilerine göre kavrar ve kendilerine göre hayatlarında yaşarlar. Ve kaç tane kendisini Rasul ilan eden varsa, herkes farklı farklı anlayışlarıyla, farklı farklı uygulayışlarıyla ne yaparlar? Yahudilerden, Hristiyanlardan ve diğer insanlardan bin beter paramparça olurlar. Rasul'ün uygulamaları Allah'ın emrettiği dindir. Resul'ün uygulamaları kendi anladığı, kavradığı, hayatına uyguladığı bir din değildir. Resul, ilka sıfatıyla, rasullük sıfatıyla Allah'ın ona öğrettiği bir şekilde, ilka ederken öğrettiği bir şekilde anlatılan, kavratılan ve uygulatılan bir dindir. Biz insanlar gibi Resul, Allah bana bir ayet getirir, gönderdi ile bir melekle. Ben bu ayeti okudum, şöyle anladım şu şekilde kavradım ve şu şekilde uyguluyorum diyen bir insan değildir. Dinin anlayışı, kavrayışı ve uygulayışı Resul'ün inisiyatifine bırakılan bir din değildir İslam. Risale sıfatı veya ilka sıfatı bu değildir. Müslüman olarak geçmişin tartışmalarını bir kenara bırakarak, Allah'ın ayetlerine sımsıkı sarılarak, tarihte ayetleri Resul arkadaşları nasıl anlamış, nasıl uygulamış, inceleyerek, araştırarak İslam'ı anlamalı, kavramalı ve yaşamalıyız. Hicri 11. yılda noktalanan Rasul'ün hayatı Müslümanlara bir imparatorluk bırakacaktır. Hıra'da ayetlerin gelmesinin ardından geçen 23 yıllık hayat hikayesi bize birçok şeyi anlatacaktır. Yaşanan hayat hikayesiyle birlikte okunacak ayetler bizi doğru yöne sevk edecektir. Eğer biz ayetlerin yaşandığı hayattan uzak ayetleri anlamaya, hayatımıza sokmaya çalışırsak günümüzün kültüründen, anlayışlarından etkilenerek sapacaktır. Onun için sabırla ayetlere yönelmeli, sabırla ayetleri Resul ve arkadaşları ile birlikte okumalıyız. Onların hayatıyla birlikte okumalıyız. İnşallah bu azmi, bu sabrı gösterenlerden oluruz. Azim, sabır, doğru yoldan uzaklaşmama kararı, duyguları, acele kararlar vermemeyi öne çıkaracaktır. Dilimizi yumuşatacak, kısa vadede verdiğimiz hükümlere göre kendimizi, insanları yargılamayı öteleyecektir. Unutmayalım ki özellikle günümüzde Müslümanlar önemli süreçlerden geçiyor. Özellikle bugün Müslümanların birbirini dinlemeye, anlamaya, kucaklamaya ihtiyacı var. Allah'ın ipinde toplanacak Müslümanları ne ülkeleri, ne bölgeleri, ne ırkları, ne aşiretleri, ne kabileleri, ne kültürleri, ne mezhepleri, ne de tarikatları, ayırmamalıdır. Andolsun ki bunlardan biri Müslümanlar arasına girmişse orada İslam olmayacaktır. Resulün veda hutbesi olarak verilen metni ayetler doğrusunda analiz edip okumakta yarar vardır. Konu uzayacağı için birkaç bölüm daha vardı oralara girmek istemiyorum. İnşallah okuyanlar veya merak edenler o konularda da ayetlere göre ele alırlar veda hutbesini. Muhakkak ki ayetlerin özüne aykırı her söz asla Rasul'e ait olmayacaktır. Daha sonradan oluşturulan bu metindeki bu tür sözler, Rasullah adına söylenmiş gibi görünse de söyleyenlerin sözü olarak tarihe yazılacaktır. Mekke'nin insan seriyle dolup taştığı haçta, Müslümanlar Rasul'le birlikte hac etmenin coşkusunu yaşadılar. Eminim bizler de bugün ayetleri anlarken iyi bir tarih bilgisiyle, bilinciyle dönemin yaşamına inebilirsek Rasul'le birlikte hac edebiliriz manevi olarak hissederek hac etmek için Mekke'de bulunmasak bile bilgimizde, bilincimizde, hayalimizde hacci yapabiliriz. Asıl olan bedenlerin bir yerde toplanması değil, asıl olan aklın, muhakemenin, iradenin, duyguların, hayallerin bir yerde toplanmasıdır. Bedenleri bir yerde toplayıp akıllar başka yerde, muhakeme başka yerde, iradeler başka yerdeyse bir anlamı var, haccin anlamı bu değil. Haccin anlamı her şeyin orada bütünleşmesidir. Bedenin de, aklın da Muhakemenin de, iradenin de, duyguların da, hayalinde. Elbette imkan bulursak, her şeyimizle, Müslümanlarla birlikte olmak, Resulün haçının özlerinde buluşmak, en büyük idealimiz olacaktır. İnşallah Rabbimiz bize böyle haçlar nasip eder. Medine'de 11 yıl çalışmalarımız burada son buluyor. İnşallah ileride fırsat bulursak, Medine'den gelen hükümler çerçevesinde bir çalışmamız olacak. Medine'de gelen hükümlerle, Medine faslını tamamıyla bitirmiş olacağız. Mekke'de 12 yıl çalışmamızda Mekke'de gelen hükümlerden söz etmiştik. Aynı mantıkla aynı özle. Medine'ye de bakmamız yerinde olacak. Allah'tan dileğim arzularımızı gerçekleştirecek ömür azim, sabır, ilim vermesi. Başka bir şey değil. Bu çalışmaları hastalık, makaleler ve sunumlar halinde yaptık. Çalışmalar sırasında bana destek veren mektep odasına, mektep odası dinleyicilerine kalbi şükranlarımı sunuyorum. Araştırmak, yazmak, kendi içine gömülen bir süreç yaşadığında yeterli verim alınmıyor. Örneğin şu konuda yazacağım deyip yola çıktığınızda araya giren her şey uzatabiliyor. Ama sizlerin her hafta burada bulunuşu, sizlerle birlikte Resulün hayatını inceleme azmimi artırıyor. Sizler farkında olmasanız da bu çalışmalar Allah'ın ve sizin desteklerinizle, bugüne kadar geldi. O nedenle önce şükrümü Allah'a sunar, sizlere de teşekkür ederim. Mekke'de 12 yıl 26 sunum. Medine'de 11 yıl 49 sunum. Yani 75 hafta. Sizlerle birlikte olduk. 75 hafta bana gösterdiğiniz sabır için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde kalbini kırdığım, hakkını aldığım kişiler varsa onlardan özür diliyorum. Hakların hayal etmelerini canı gönülden arz ediyorum. Ve ben de bütün haklarımı Helal ediyorum. İnşallah Medine'de giren hükümler bölümünde ileride birlikte yazabiliriz. İnşallah. Hepinize iyi geceler diler. Allah'ın selamı üzerinize olsun derim. Ve Allah'a emanet olun.